Meccani olarak fevkalade eden Rabbimizin bu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da bize sonsuz lütufları düşünülebilir. Fakat o lütuflarının geliş yolunu bize gösteriyor. Lütuflarından istifade yolunu bize gösteriyor. Lütuflarının kaidesine dikkati çekiyor. Şu şartlar ve bu sebepler diyor ancak o şartlarla ve o sebeplerle bize edeceğini ifade buyuruyor. İşte buyurun cennet. Cenneti Allah bize vaat ediyor. Ama evvela diyor ki innellezine amenu ve amilussalihat. Onlar ki iman etti ve salih amel yaptılar. Cennetlehum <gülüyor> cennetulfirdaus nusulam. onlar için konacak biliyor olur konak olur. Muhabbeti ilahi istiyorsunuz ki Allah sizi sevsin. Allah'ın rahmeti sizinle beraber olsun. Ama onun için Rabbimiz vaziyeti bir sebep var. İnnellezina amenu ve amelus salihati seyec'alulehumur <gülüyor> rahmanu widdam. Onlar ki iman edip salih amel yaptılar. Allah celle celaluhu kendisi sever onları. Melekailerin sakinleri de sever.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 Ve Rabbim de bulutu ona ihsan edildim, bulut fil onun serfiras kıldım, arkasından da huzurlu bir cemaat geldim, saadetli bir topluluk teşekkür ettim. Cemaat arasında keyfiyet şu idim: evvela kendileri kin ve öfkeye kapılmayan, kapılıp da yanlış karar vermeyen bir insandım. O böyle anlatılmaz. Kapılıp da yanlış karar vermeden mualla ve müber Rabbi kâmet idim.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 Hatta nübüvvetine bir şeyler, bir şeyler atıldığı devrelerde, dönemlerde dahi meseleleri çok rahat karşılamış, çok rahat olmuş ve kimseyi rahatsız etmemiştir nebiler nebizim. Bu çevreye öylesine intikal etmişti ki ashabı arasında şu durumu görürüz. Bir Ammar ibni Yasir vardır, fakir bir ailenin çocuğum. Aleyhisselatu vesselam'ın yanında büyümüş. Dünya adına hiçbir mamalek olmayan fakir bir insan. Bir de büyük orduları dize getiren Halid bin Velid vardır. Mahzum oymanın şerefli insanın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mürafaada Ammar'ı haklı çıkarınca rahatlıkla bu büyük kumandan kalkar. Ammar ibni Yasir'in cübbesinde tekrarından tutunur ve yalvarır. Allah aşkına Ammar beni affiledir. Ona karşı haşin ve hırçin bir söz söylemiştir.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 ve tabloyu en büyüğünde tamamlayalım. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir ile Ömer arasında bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk oldu. Hazreti Ebu Bekir ona bir şey yaptığı kanaatına varmıştı. Onun canını sıkmış olma kanaatına varmıştı. Sonra da gitti dedi ki, ya Ömer, Rabbimizin huzuruna çıkacağız, bana hakkını halalet et, sana kızdım biraz canım sıkıldım. O da bir şey söylemeden kalkıp çekip evine gitmiştim. Hakkımı helal ettim dememiştim. Nihayet beşerdi onlardan. Fakat geriye dönmesini biliyorlardı. Hakkını helal etmediğini görünce Hazreti Ebu Bekir beyninden vurulmuş gibi ve Huzuru Risalet, Risalet Penahi'ye koştum. Efendimiz oturduğu yerde oturuyordum. O gezerken tevazünden cübbenin bir tarafı da böyle sarkardı.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 Allah Resulü, Sadık dostu adına biraz canı sıkılmıştım. Asabımı, sahabimi bana bırakmayacak mısınız? Ebu Bekir'e ilişmeden vazgeçmeyecek misiniz? Hala ona dokunacak mısınız? Âlem inkar ederken o sahip çıktım. Âlem beni bırakırken zahir oldu, arkacı oldum. Manzarayı şiddet görüncem, havanın şimşekli olduğunu görüncem, yıldırımların serk geldiğini görünce Hz. Ebubekir Bekir dize geldi. ''Ya Resulallah, kusur ve kabahat bendeydi Ömer'i bağışlayın.'' diyordu. Onun canını ben sıkmış, onu huzursuz ben etmiştim. Tedirgin olan o esasen, ben onu rahatsız etmiştim. Sahabide anlayış bu idi. En can alıcı noktada dahi, kılıcın sineye anda dahi, muazene ve muakale akıllı hareket etme ve dengeli hareket etme. Devreye girer ve sahabide dengi olduğunu gösterirdim. Zübeyir bin Avvam bir haksızlık karşısında kükremiş seyyidine Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştı. O kendine göre iştehad etmişti ve iştehadında da haklıydı. Nasıl çıkmasın ki o güne kadar bütün haksızlıkların karşısına çıkmıştım? Ali Efendi'mizin haksızlığı yoktu ama Zubeyir bin Avvam o ana kadar haksız görüyordum. Daha sekiz-on yaşındayken, Mekke'nin karanlık sokaklarında kılıcını çekip, Resûl-ü Ekrem ile karşılaştığı zaman, Ya Resûlallah işittim, Mekkeliler seni tutmuş, yakalamış ve şehit etmişler. Ne yapacaktın? Bu kılıcımla onları delikteşik edecektim. Diyen Zübeyir bin Avvam, on yaşında devreye girmiş bir insandı. Ve Resul ü Ekrem'in başında hayatının sonuna kadar perdedar olarak beklemiş bir insandı.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 Hazreti Osman'ın katli mevzuunda dehlin var mı yok mu haksızsın diyordum. Seyyidini Hazreti Ali ve karla çağırdım. O Safiye'nin büyük Safiye'nin büyük oğlunu, resul Ekrem'in iftihar ettiği halasının oğlunu, iftihar ettiği halazadesinin karşısına çağırdım. Halam oğlu gel dedi sana bir şey anlatayım. Kılıçlar kından çıkmıştı. Ve kılıçlar insanı delik deşik etmeye müheyya hale gelmiştim Öfkeler alabildiğine kabarıktım. O esnada insan bir kere yola girdi mi geriye dönmesi düşünülemezdim. İşte Zübeyir bin da böyle bir atmosfer içinde Hazreti Ali'nin karşısına çıkmıştım. Gel halamın oğlum. Yapacağını yap fakat sana bir şey anlatayım. Hatırlarsın bir gün Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyorduk senle ben. Senden benim hakkımda bir şeyler konuştum. Ve sonra döndü sana dedi ki Zübeyir. Bir gün Ali'nin karşısına çıkacaksın. Fakat o gün sen haksızsın. Ali haklıdır diyordum. Bir aralık Ali'nin kafasına götürdü. Eyvah! Ali ben yeni hatırladım onu. Kabahat kusur bendeymiş. Kılıcını kınına soktuğu geldiği yere döndüm. Sahabi buydu işte. Tazimur gayizidi sahabim. Öfkesini yerinde yutan bir insandım. Kin ve nefret cehennemden ateş dalgaları haline gelsem onu dilimde ve bağrımda söndürecek kadar bu mevzuda cesur ve kararlı idim. İhtimai vahdet bozulmuyordum. İctihadlar oluyor ama Müslümanların birliği bozulmuyordum. Gelişi güzel birbirlerine hücum etmiyorlardım. Dil uzatmıyorlardım. Ayıp ve kusurların ortaya dökmüyor. Müslümanın haysiyet ve namusuyla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 İttifak ve vifakımızı bozmasın, bulandırmasın, birliğimizi bozmasın, Müslümanları birbirine sevdirsin, inanan insanlar arasında vahdet meydana getirsin, müminleri taneden eden dilleri koparsın, onları hep ve dilsiz hale getirsin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَغَ النِّضَامُ nizam. اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامُ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 الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المُتَبَر تاظما لنبئه وتكريما لفخامة شأن صفه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي ya aleyh hal-ı din عليه ve sallimu teslima l-baik. Allahumma cüllu ala siedina Muhammed ve ala al siedina Muhammed. Kama cüllüte ala siedina İbrahim ve ala al siedina İbrahim. Fil alamina rabbana. İnna ve ala al siedina Muhammed. İbrahim ve İbrahim. Fil varda Allah'ın anısı Sadik, Abi Bakr, Mu'alfarık, Omer ve Öthman oallimler Rızı Allahu'nu onlara ve onlara altı kalanın, onlarla onlarla onlarla onlarla onlarla onlarla onlarla onlarla onlarla onlarla onlarla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 Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an, kainatın Andalibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size hayır-hahlık yapıyor, nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, yol aydınlığına ulaşasınız, karanlık geceden kurtulasınız, eğriyi doğrudan tefrik edesiniz, sahili selamete çıkasınız, Emni eman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah. İnne salata tenha enil fahşâi vel munker. Ve le zikrullâhi ekber. Wallahu yalemu ma tesnaûn. Sadakallâhu l-azîm.